1544 numaralı konu, i̇bn Mesud'un Mes'udun, Sübhanilâhi velhamdülilâhi, kelimelerinin Allah'ın huzuruna yükselen güzel sözlerden olduğunu söylemesi, Abdullah bin Mes'ud, radiyallahu anha, şöyle buyurmuştur, Size bir şey söylediğimde Allah'ın kitabından onun şahidini de getiririm, bir Müslüman, Sübhanilâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu valâhu ekber ve tebârek Allah, dediğinde bir melek onu kanadının altına alarak yükselmeye başlar, Melek topluluklarından hangisinin yanından geçse onda bulunan melekler bu kelimeleri söyleyen için af talebinde bulunurlar. Böylece melek bu kelimeleri Rahman ve bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah Teala'ya ulaştırır. Abdullah bin Mesud bu sözlerinden sonra, güzel söz, tevhid ve tesbih kelimeleri, onun huzuruna çıkar. Onu da, o güzel sözü de Allah'a, salih amel yükseltir, fatır, 35 suresi 10, mealindeki ayeti kerimeyi okudu.